Merhaba, Bir Söz Küçüğü'n programına daha hoş geldiniz. Ben Beren. Ve ben Zeynep. Bu hafta yapımcılar olarak yine sizlerle beraberiz. İki hafta önce 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'ydü. 12 Haziran'da farklı konuları ele aldığımızdan fazla vakit kaybetmeden bu hafta çocuk işçiliği konusunda eğilmek istedik. Türkiye'de ve dünyada önemli bir sorun olarak ortaya çıkan çocuk işçiliği konusunu konuğumuz Nezih Varol'la konuşmak istiyoruz. Nezih Bey hoş geldiniz. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Hoş bulduk çocuklar. Kendimi size tanıtayım. Ben tıp doktoruyum. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğreti büyesiyim. Dekan yardımcısıyım. Uzun yıllardır da çocuk işçiliği ile ilgili konularda çalışma yapıyorum. 1991 yılından beri Fişek Enstitüsü vardır. merkez Ankara'da olan Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı diye geçer. O vakfın denetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. Ve o günlerden bugüne kadar da hep bu konuda birçok projelerde yer aldım, çalıştım. İlk önce çocuk işçiliği ne demek? Bunu tanımlayalım isterseniz. Çocuklar ne tür işlerde çalıştırılıyorlar? Şimdi çocuk işçiliği işin çatısıdır. Daha doğrusu çalışan çocuk tabirini biz daha çok kullanıyoruz. Yoksa çocuk işçiliği diye bir şey kabul etmiyoruz. Çocukların hiçbir şekilde işçi olarak çalıştırılması, yetişkinlerin dünyasında var olması kabul edilemez bir olgudur. O bakımdan çocuk işçiliğini tamamen ortadan kaldırmak için... Dünyada birçok modeller üretilmiştir. Bunlardan bir tanesi de IPEC projesi dediğimiz çocuk emeğinin sonlandırması projesidir. O bakımdan çocuk işçiliği diye bir şeyi biz tanım olarak kabul etmediğimiz gibi de ama var olan bir olgu bu tabii. Yani çocuğun bir işte çalıştırılmasıdır tanım olarak ama bizim hiçbir zaman kabul etmediğimiz bir şeydir. Ancak bir çalışan çocuk tabiri vardır, bir çatıdır. Bunların içerisinde sokakta çalışanlar vardır, sanayide çalışanlar vardır, hizmet sektöründe çalışanlar vardır. Bir de en kötü biçimiyle çalışanlar vardır. Bir de fuhuş sektöründe çalıştırılan kız çocukları şeklinde o çatın içerisinde alt temalar vardır. Çocuklar söz konusu olduğunda yetişkinlerin aklına gelen onların ihtiyaçlarını karşılamak ve onları korumak oluyor. Bu yüzden okuluna gideceğine çalışan bir çocuk gördüklerinde yetişkinlerin ilk düşündükleri bu çocuğu kurtarmak lazım oluyor. Diğer yandan bazı aileler yoksulluk nedeniyle çocukların çalışması gerektiğini düşünüyorlar. Bu durumda acaba çalışan tüm çocukların çalışmasını engellemek mümkün mü ya da bu doğru olur mu? Şimdi e, tabii ki bütün yetişkinler e, öncelikle e, korumacı bir yaklaşımla e, çocuklara yaklaşırlar. O yüzden de çocuk hangi e, anlamda olursa olsun o korumacı yaklaşım bazen olumlu bazen de olumsuz etkiler e, gösterir. Bizim için bile bazen karşıdan karşıya geçerken babamızın elimizi tutmasını istemeyiz. Çünkü o anda erkek arkadaşımız e, yandan bizi görüyor olabilir değil mi? Ee, bu bize e, olumsuz e, etkiler. Halbuki babamız bizi korumak istiyordur. Ama ya da o anda biz onun eline bıraktığımız takdirde bir araba bize çarpabilir. O yüzden e, buradaki bu koruyucu yaklaşım yerine e, mutlaka biz e, yetişkinler çocukların e, bir eğitim ortamında olmaları, temel ihtiyaçların karşılanması ve onların hakları olan, çocukların hakları olan bütün eylemlerden yararlanması için çaba içerisine de olmamız gerekiyor. Onun için... E, Burada bizim yapacağımız e, iş eğer bir çalışma hayatındaysa çocuk ve bu belirli bir yaşın altındaysa özellikle de 14 yaşın altındaysa ona mutlaka engellemek. Kesinlikle 14 yaşın altında bir çocuğun bir işte çalışmasını e, engellememiz gerekir. Ama... E, 15 yaşını doldurmuş ve aynı zamanda hem okuyor hem de meslek edinmek istiyorsa o takdirde meslek edinmek isteyen çocukların da yasalar çerçevesinde elde ettiği eğitim haklarını kullanmaları gerekiyor. Örneğin meslek eğitim merkezine giderek belirli bir işte çalışmaları gerekiyor ama onun haricinde hiçbir eğitim almadan hiçbir şekilde kendi geleceğine katkı vermeden bir çocuğun çalışma hayatında olmasını istemiyoruz. Bunun da yöntemlerini belirlememiz gerekiyor. Yoksa onları e, korumak için hemen kurtaralım şeklinde bir süper kahramanlık yapmak <gülüyor> doğru değil. <Yani> 15 yaşını <gülüyor> doldurduysak bizim çalışmamız ya da okuyarak hem okuyup hem çalışmamız mesela şimdi yaz aylarındayız ve tatiliyiz. E, 15 yaşını doldurmuş çocuklar için ya da gençler için çalışmak doğal olabilir meslek edinmek için. Hayır e, yaz aylarında çalışmak olarak söylemedik onu. E, aynı zamanda çocuklar e, mesleki eğitim merkezine giderek, ki orası bir eğitim e, kurumudur, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumudur. Orada bu çocuklar e, haftanın bir günü e, eğitim alarak ve diğer günlerde çalıştıkları yerde staj yaparak çalışma hayatında olabiliyorlar. Ama aynı zamanda bu çocuklar açık öğretime devam edebiliyorlar, açık liseye devam ederek bir taraftan da e, formal eğitim, e, temel eğitimlerini sürdürebiliyorlar. Böyle bir olanak var Ara insan gücü yetiştirmek için ya da meslek liselerimiz var. Onlarda da üç gün okula giderler. Diğer iki gün e, staj yaparak e, çalışma hayatında olurlar. Burada çalışma hayatı değil daha çok stajyer e, olarak çalıştıkları için orası biraz farklıdır. O eğitim farklıdır. Ama yazın bir yerde e, çalışmak e, işte ne bileyim bir eczane kalfası gibi çalışmak ya da yazın gidip bir kaportacıda çalışmak ya da bir çay ocağında çalışmak bunlar doğru işler değildir. Çocuk işçiliğinden bahsettiğimizde çocuğun mutlaka yaptığı iş karşılığında para alması gerekir mi? Örneğin anneleri çalışan ya da hasta olan kız çocukları ev işlerini üstlenmek, küçük kardeşlerine bakmak zorunda kalıyorlar. Ya da çocuklar ay çocukları aileleri iş yerinde ya da e, okullarda herhangi bir karşılığı olmadan çalıştırabiliyorlar. Bunları da çocuk işçiliği olarak sayabilir miyiz? Şimdi Tabii ki çocuk işçiliği dediğimiz zaman işçi kavramı içerisinde bir işveren tarafından yapılan ve bir para karşılığı yapılan bir iştir. O bakımdan çocuk işçiliğinin bir sözleşmesel e, niteliği olmadığı için bizim kabul etmediğimiz nokta da buradadır. Yoksa işçi işveren arasında bir iş akdiyle yapılan sözleşmesel bir ilişkiyle bir işin niteliğine göre yerine getirilmesi ve karşına bir para alınması söz konusudur. O yüzden burada biz e, hiçbir zaman bir çocuğun e, temel eğitimden yoksun bırakılarak bir para karşılığında çalıştırılmasını kabul etmiyoruz. Ancak e, sorunuz tabii biraz e, iç içe geçmiş bir sorular. Ben isterseniz onu biraz ayırayım. E, mutlaka bir iş karşılığında bir para alması gerekiyor mu? E, eğer işçi ise para alması gerekiyor emeğinin karşılığı olan. Ama biz bir çocuğun para karşılığı bir işte çalıştırılmasını kabul etmiyoruz. Bunun yanında e, annesi hasta sabah kalkıp işte kahvaltıya yardım ediyor. Küçük kardeşinin okula gitmesine fırsat veriyor ya da daha küçük bir çocuk var, bir bebek var, onun altını değiştiriyor. Bunlar çocuk işçiliği olarak sayılmaz. Bunlar aile içerisindeki yaşamın birlikte paylaşılmasıdır. Aile ortamı içerisinde çocuğun özellikle ön ergenlik döneminde mutlaka bu konulara yetkinlik göstererek, aile tarafından hatta bazen bu işleri yapmasına izin verilerek çocuğun o ergenlik dönemi içerisinde alması gereken temel bilgilerin, ileride kullanacağı bilgilerin anne tarafından öğretilmesidir. Onun için onları bir çocuk işçiliği olarak saymak mümkün değil ama cümlenin arasında bir okulda çalışma geçti. Okulda herhangi bir şekilde çalışma hayatında olması mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu değil ama son zamanlarda birçok okullarda şunu görüyoruz. Işte temizlik kolu diyerekten çocukları bahçe işlerinde çalıştırıyorlar ya da işte çay ocağında çalıştırıp müdür Çay getirip götürmesini misafirimiz geldi hadi kızım şuradan bize iki çay getir nöbetçi öğrenciye söylüyorlar. Bunlar bir hizmet akti haline dönüşüyor. Bir iş yapmak bir emek üretmek ve karşılığında bir ürün meydana getirmek değil ama bir hizmet aktine dönüşüyor. O bakımdan bunlar da doğru değildir. Hiçbir zaman birisi için bir başkasının hizmet vermesi doğru değildir. Ancak bunun e, ne şekilde yerine getirileceği bazı olguları e, çocuğun öğrenme hayatı içerisinde e, davranış geliştirmesi için işte yeteneklerinin sergilemesi anlamında e, beceri göstermesi anlamında yapılan işler farklı olabilir. İşte çevre koruma günü nedeniyle çocuğa çevre bilinci aşılama e, anlamında çocuğa bahçede okul öğrencilerine çöp toplatılabilir. Ama burada yeteneklerini ortaya koymak, Değil, o bilinci aşılamak anlamında sadece görsel materyallerin ne olduğunu göstermektir yoksa tamamen toplatmak e, değildir yoksa orada kendi işte e, çöp toplayan hademeler varsa onlar toplayıp onlara yardımcı olma anlamında bir e, etki göstermek lazım ya da e, çay ocağında çalışan çaycının gelirken hadi kızım sen de şu şekerleri getir ikramda bulunalım müdür beye gibi yardımcı olma, içgüdüsel yardımcı olma, özveri geliştirme, bir şeyi paylaşma Anlamında yapılacak temel eğitimin içerisinde sayılacak mutlaka rehber öğretmenlerin gözetiminde yapılması gereken işlerdir okulda da yapılacak işler. Yani hizmet değil yardım olması lazım. Yardım olması lazım ve çocuğu yeteneklerini kavratma anlamında olması lazım aksi takdirde bunların hepsi çocuk istismarı olur. Peki bazı yetişkinler belli bir yaştan itibaren çocukları bazı işlerde çalışmalarını uygun görüyorlar. İşte çocuğum hayata atılsın, çalışma hayatının ne demek olduğunu öğrensin vesaire. Bu çocuk için doğru bir şey mi onun gelişiminde büyümesinde yoksa yanlış bir düşünce tarzı mı? Şimdi bu çıraklık kavramı bizim Osmanlı'dan gelen ahilik dediğimiz bir olgudur. Çok eski bir durumdur. Çocuklar zamanında işte o zamanlar ata binmek, kılıç kuşanmak ve savaşlara katılmak olduğu için çok erken yaşlarda çocuklar yetişkinlerin arasına katıldıkları için o dönemde de yapılması gereken bazı şeyleri öğrenmeleri gerekiyordu. Özellikle demirci ustaların yanında demir dövmek, kılıç yapmayı öğrenmek, işte bıçak yapmayı öğrenmek ya da oku nasıl kullanılacağını öğrenmek gibi ya da okun yapılmasıyla ilgili olan malzemelerin sağlanması konusunda yetenek kazanmaları gerekiyordu. O yüzden de ahilik denen o olgu çok eski zamanlardan günümüze gelmiştir. Ama şimdi böyle değil tabii. Çünkü artık haklar kavramı endüstri devrimiyle gelişmiştir. Bütün insan hakları ortaya konulmuştur. İnsan hakları Çerçevesi içerisinde de alt temalar oluşturulmuştur. Bunda da çocuk hakları gündeme gelmiştir. Onun için çocuk önce çocukluğunu yaşamalı, temel ihtiyaçlarını karşılamalı, temel ihtiyaçlarını ve temel eğitimini aldıktan sonra ergenlik dönemi içerisinde yeteneklerini, özellikle de duygusal ve zihinsel sağlık kapasitesini kavrayacağı işlerde yardımcı olması gerekir. Demin bu konuya değinmiştik zaten. Belirli bir yaş olan, yani 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün almış olan çocuklarımız yasa gereği bir meslek edinmek için meslek eğitim merkezlerine giderek çalışma hayatında olabiliyorlar. Bu devlet tarafından koruma altına alınmış olan işlerdir. Şimdi bir ara veriyoruz şarkımızı dinliyoruz sonrasında yine biz burada olacağız. Yeah. I got a huge old house, I rent a room in the house, listen baby girl, I ain't got a motorboat but I can float your boat, so listen baby girl, once you get a dose of dough, you go once more, so listen baby girl, when I make it, I want you there, I want you there, yeah. Şarkımızı dinledik. Biz yine buradayız. Çocuk yaşında çalışma hayatına başlamanın çocuklar üzerindeki etkilerinden bahsedelim azıcık da. Olumlu etkileri var mı acaba çocukların çalıştırılmasının? Şimdi burada tabii çocuk, çocuk kavramını öne koymak lazım. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmede daha erken yaşları reşit olma hariç 18 yaşın altındaki herkes çocuk sayılır. Daha erken yaşları eşit olmada evlenmektir. Evlenildiği takdirde o çocuklar eşit olurlar. Bazen işte 15-16 yaşlarında mahkeme kararıyla ve doktor raporuyla çocuklar ergenlik dönemlerini bitirip yetişkinliğe adım atarlar. Bunun dışında sosyolojik açıdan çocuk tanımları vardır. Bir yetişkinlerin dünyasına bağımsız olarak kalabilecek hale gelene kadar her kişi çocuk sayılır. Örneğin 21 yaşında hala üniversite öğrencisi olup ama bağımlılığını sağlayamayan hala anne babasından para alan, onların maddi desteğiyle okuyan kişi yine çocuk sayılabilir. O yüzden e, çocuk kavramı böylesine hem sosyolojik hem e, felsefi anlamda ve hem de haklar kapsamında farklılık e, arz ediyor. Ama biz e, 18 yaşın altındaki çocukları da isterseniz biraz sağlık kültürüyle ortaya koyalım. Çünkü burada çocukların üzerindeki etkiyi konuşacaksak onların psikolojik etkileri ve fiziksel etkileri dikkat alacağız. O yüzden de biz çocukluk dönemini e, önce e, çocuk doğduktan sonraki ilk bir yaş olan Süt çocukluğu dönemi deriz arkasından okul öncesi dönem deriz 2-6 yaş grubunu sonra 6-14 yaş grubu okul dönemi olarak söyleriz 14 yaş üstünü de ergenlik dönemi olarak ifade ederiz. Şimdi burada çocuklar bir kere 14 yaşın altındaki çocuklar yaptığı işin anlam ve sonuçlarını bilmeyen çocuklar olarak kabul edilir. Hele ki 12 yaşın altındaki çocukların herhangi bir şekilde ahlaki reda et dediğimiz yapılan e, duygusal e, kavramları da bilmediği olarak e, ifade edilir bütün uluslararası e, yasalarda. O yüzden 12 yaşın altındaki hiçbir çocuk çalışma hayatında olmaması lazım bizim de umumun fısa kanunumuza göre bu madde konulmuştur. 12 yaşına altındaki çocuklar çalışma hayatında olmaz. Çünkü bu takdirde çocukların bedensel gelişimleri geriler ve bu çocukların duygusal anlamda e, gelişmeleri engellenir. 12 yaşını bitirmiş, e, 15 yaşına gelene kadar ki olan o okul çağındaki çocuklar içerisinde de yaptığı işin anlam ve sonucunu bilen, ki biz buna farik bir meyizlik deriz, bu çocuklar eğer çalışma hayatındalar ise, o çocuklarında yine tam gelişme çağında oldukları için bedensel gerilikler olabilir. Çünkü yaptığı iş onun bedenine ağır gelebilir ve ileride kronik hastalıklar ortaya çıkabilir. Kemik eğrilikleri, çocuklarda kalıcı hasar oluşturan sonuçları olan travmalar yaşayabilirler, iş kazalarına maruz kalabilirler. Ve bunların getirdiği de duygusal anlamda, psikolojik anlamda da çocukların gelecekte çocukluk travması dediğimiz travmalar yaşamasına sebebiyet verebilir. Ama ergenlik dönemine geldiğimizde, 15 yaşından sonra çocuklar başladığında burada çocukların duygusal ve zihinsel sağlık kapasitelerini geliştirmek gerekir. Bunun için de çocukların yeteneklerini ortaya koyacak bazı işlerde rol almaları gerekir. Çalışması değil, rol almaları gerekir. O çocukların içinde bulunduğu ortamın kendilerine yarattığı sonuçlarını iyice anlayabilmesi, kendi yeteneklerini kavrayabilmesi, bu yeteneklerinden yola çıkarak gelecek hayatlarını belirleyebilmesi için bazı çalışma hayatını kendine göstermemiz gerekiyor. Ona göre gelecekteki edineceği mesleği örneğin ben doktor olmak istiyorum diyecek. Ben mühendis olmak istiyorum diyecek. Ben fizik mühendisi olmak istiyorum diyecek. Bunu söyleyebilmesi için de çocuğun bazı işte fiziksel mekanizmaları bilmesi, bazı mekanik aletleri tanıması ya da bazı sağlık alanlarındaki bilgileri yerinde görmesi gerekiyor. O yüzden burada olumlu etkiler çocuğun gelişmesi açısından belirli bir yaş üstü için doğru ama olumsuz etkileri bedeli yaş altındaki çocuklar için tamamen kötü diyebiliriz. Bu haftada Söz Küçüğüm programının sonuna geldik. Nezih Varol'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum sizlere. Gelecek haftaki Söz Küçüğüm programında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.